Haftaki sohbetimizin son kısmında size ben yani ismi hoca şu bu diye bilinen bir insan nasıl büyük günahların içine girer yani Allah'ın kendisini gördüğünü bilir ahiret hesabını yakinen bilir bu yapılan yanlışların e, hesabının verileceğini bilir Yazıldığını bilir e, Bilir ama gene de e, Bir takım yani hakikaten herkesin e, Böyle rencide eden duygularını Harekete geçiren yanlışların içine girer diye Sormuştum zaten halinizde Boşluklar var demiştiniz Yani insanın düştüğü boşlukları Kast ederek boşluklar var dediniz böyle bir alt alta saydınız boşlukları ben e, o boşlukların açılması gerektiğini düşünüyorum yani e, hakikaten e, nasıl boşluklara düşüyoruz ki ayaklarımız kayıyor bunun farkında olabilmek bakımından e, bunların tek tek tahlil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle sıralamışsınız Mesela ilk boşluk olarak e, Diyorsunuz ki e, İslam kainat dinidir Bunu sadece İstanbul dini olarak yaşayan Boşluktadır Bütün alemlerin peygamberi benim peygamberim Bu kapsamlılığı küçük cami ve ev daraltmasıyla yaşayan Boşlukta kalır İlk boşluk olarak evet. e, Bunu ifade etmişsiniz Oradan başlayalım hocam. Yani nasıl bu kainat dinini e, küçük alanlarımıza e, hapsetmek e, nasıl bir boşluğa düşürüyor bizi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Es salatu ve resulullah. Hocam şimdi e, bir cümle kullandınız. O cümle e, bir giriş yapmaya gerektiriyor. Yani bir hoca efendi bilinen birisi... Makamı ilmi olan birisi Nasıl boşlukta bulunur Evet onu diyorum ee, diyorsunuz. Ben şöyle diyeceğim hocam Eğer kış Mevsiminde ise insanlar Cahili de üşür Alemi de üşür Bizi Rabbimiz Şeytana karşı savaşacağımız bir ortamda yarattı Kış ortamı demek bu Evet ee, Babamız Adem Aleyhisselam yani bu şeytanla Mücadelesinde sıkıntı yaşadı evet. Rabbimiz öyle bir Proje murat buyurdu ki e, Peygamberleri Hariç kimseyi Şeytana karşı garantili bilmiyor Bilmiyor bir hayat yaşamamız gerekiyor yani Allah Herkes bu şeytanla uğraşacak Şeytana karşı galip gelip Onun rızası kazanılacak diye Murat etmiş Herhangi bir şekilde bizim e, Günün birinde yani şeytandan korunmuş hata etmez, yanılmaz biri olarak yaşayacağımızı zannetmemiz boşluk değil, uçurum zaten, o helak olma böyle bir şey imkansız yani insanın kendisini böyle görmesi bir sapıklık birilerinin birisini yanılmaz, şaşmaz görmesi ikinci bir sapıklık çeşidi, önce bundan kurtulmak lazım, yani Hocanın da, aliminde de, cahilin de yanılıyor olması doğal bir şey bir defa. Bu hayatın gereği bu. Yani bunu yadırgamak gerekmiyor mu diyorsunuz hocam? Bunun e, önemsizleşmesini yadırgamak gerekiyor. Heh. Yani diyelim ki adam bilmiyor. Yani Müslüman ama bilgisi sınırlı. Hassasiyetleri de sınırlı. Ama yani bizim sorumuz... Yani hassasiyetleri daha diri olan e, bir insanın bilgisi daha diri olan bir insanın e, işte ayaklarının kayması falan ondan bahsediyoruz. Biz ona geleceğiz ama önce bir evet. itikadımız var bizim. Mesela e, kadim kültürün ifadesiyle masum insan yoktur diyoruz. Yani Peygamberler hariç hiç kimse günahsız denemez. Değildim. Evet. Hiç kimse üç yaşında bir çocuk gibi bebek gibi olamaz. Evet. Hiç kimse melek değil olamaz. Evet. Risk altında herkes. Herke heh, herkes risk aldı. Kış şartlarında yaşıyoruz. Evet. Herkes üşüyebilir. Giyinen üşümeyecek. Evet. Giyinmeyen üşüyecek. Karda yürüyen herkes tedbir almasa kayacak. Evet. Yani elin cebinde karda yürümeyeceksin. Kayarsın gibi. Bakarsak bu olaya başka bir boyutu var. Peygamberler hariç insanların bir kısmını belli meziyetlerinden dolayı hatasız. Her dediği doğru, hiç yanlış yapmaz, tükürmez, tükürse bile tükürüğünden zarar olmaz zannettiğimiz ama yani bünyesinde mikrop olmaz bir insan zannettiğimizde onu da helak ediyoruz, biz de helak oluyoruz. Ama yine sizin noktanıza döneceğim. Hiç olmasın okumuş, şeriat bilen, Kur'an bilen, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bilen, İnsanların en azından takdir edip yok ya etmeyin bizde böyle bir şey masumluk olmaz demeleri ve bunu pratikte uygulamaları lazım. Mesela bir hoca efendi talebelerine Ebu Hanife gibi rahmetullahi aleyh dönüp siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ee, yanlış mı düşündüm ben diye sorması lazım. İlim budur. Ebu evet. Hanife rahmetullahi aleyh sordu talebelerine. Kendi sağlığında talebeleri biz senin gibi düşünmüyoruz dediler. Onlar ne? Talebelikten attı. Ne de bu mendeburu bir daha bu meclise sokun dedi. Öyle bir şey demedi. Evet. Niye? E çünkü onun anlayışında ilim kesin değil. Yani herkes bir türlü çalışıyor, gayret ediyor gibi gördü. Öyle görülmesi lazım. Burada bu noktayı düzeltmedikçe yani insanların... Demek Peygamberin... ki hocaların kendileri de diyelim ki alimlerin kendileri de yani masumiyet kendilerine yönelik masumiyet izafelerini durdurmaları lazım. Yazdıkları kitaplar böyle zaten. Evet. Yani kitaplarda bunu yazıyorlar. Peygamberlerden başkası masum olmaz diye. Ya da evet. ders olarak okuttuğu kitaplarda bu var. Her akide kitabında var bu. Belki Şii Müslümanların kitaplarında bunlar yok. Onlar belli bir kesimi masum görüyorlar. O da herkesi değil tabi. Evet. En üst i̇mam, imam en üst kadroyu masum görüyorlar. Dolayısıyla o da 5-10 bir, bir kişi 100 kişi neyse yani. Çok zayıf bir Rakam o Burada bu nokta düzenlemesi lazım Şimdi mesela ben Burada bir çizgi çizelim istiyorum Şimdi herkesin tanıdığı Sizin bizim hepimizin iyi bildiği İmam Gazali diyelim evet, evet. Sahabi değil Sağa sahabi kuramdan 450 sene sonra dünyaya gelmiş Ama ümmeti Muhammed'in göz bebeği evet. tamam, Göz bebeği kelimesi Oturuyor onun için yani Alim evet. Zahid, Zahid. Zahid. Ee, ...yaşam yani elli küsür sene yaşamış bu dünyada... ...altmış sene de yaşamamış... ...beş asırlık bir servet bırakmış... ...ümmete gitmiş... ...Allah ona rahmetler eylesin... Evet. ...şimdi ben mesela herhangi bir konuyu hazırlarken... ...İhyaül-ü ne diyor diye bakmadan... ...bitiremiyorum o konuyu... ...ya yani bana göre... ...tam böyle virajın ortasında duran bir... şey vazo gibi yani kütüphane gibi bir zat... ...Allah rahmet eylesin... ...ama eğer bir gün ben... ...İmam Gazali ile ilgili... Ne yazıyorsa hiyada doğrudur Hiçbir şey yanlış değildir Dersem, Diye, dersem Diyebilirsem Gazali'ye de zulmederim evet. Gazali'ye de zulmederim Kendime zaten zulmetmiş olurum Beni örnek alanlara Zulmetmiş olurum O zaman her şeyi i̇hya ül ve Gazali'nin her şeyi itirazsız alınırsa E Kur'an'la farkı ne bu kitabın evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Gazali'nin farkı ne Hayır. Yani Gazali eğer Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ile kıyas edilecekse hiçtir. Hiç. Kıyası olur bir şey değildir bu. İhya-i ulumuddin maazallah Kur'an-ı Kerim ile karşılaştırılacak olsa hiçtir. Hiç. Karalama evet. kitabı bile değildir. Ama Kur'an'ımızın sıralamada ilk hadis-i şeriflerin ikinci olduğu bir yerde İmam Gazali şöyle üçüncü koltuğa otursun kıyamete kadar payidar kalsın. Evet. Ama ne demek? Tartışılabilir. Tenkit edilebilir. Hatalı olma ihtimali olabilir. Çok mübarek sözler de bulunabilir insan kitabı buna ait. İnsan evet. çalışması. Gazali kendisini böyle görüyor zaten. Görüyor. Yani Gazali demiyor ki bu kitabımdaki görüşlere aykırı davrananlar yandık kıyamet günü. Ben böyle düşünüyorum diyor. çekilmiş Şam'da 5 sene Ümmetin haline karşı Bütün ilimleri canlandırayım İslam canlansın diye Muhteşem bir eser yazmış Bu bir gayrettir Allah'tan umarız ki Şehit sevabı almıştır Orada öldü gitti oralarda hasta oldu gitti Öldü ama Hiçbir zaman Kur'an Muamelesi yapamayız i̇hyaül e. Haşa İmam Gazali'ye de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Yaptığımız muameleyi yapamayız evet. Yaptığımız zaman ona zulüm ...bize helak olur bu... ...o bunu kabul etmez... Evet. E, ...kabul etse Hihya-ül-Muddin'de... ...başında yazar da bu kitabı okumayan cennete giremez... Diyor. ...öyle bir şey demiyor... ...bilakis kitabın başında... ...Mesli hihya ül ilim konusuyla başlıyor... ...yani o cümleleri topladığın zaman... ...ya bu Hihya'yı yazmak bile boş bir iş... ...bakmayın siz yazdım der gibi yazmış bu kitabı... Evet. ...asıl ilim Kur'an'dır diyor... ...asıl ilim Ebu Bekir'in... ...Ebu Hanife'nin İmam Şafii'nin ilmidir diyor... E şimdi kendisi böyle görmüyor. Biz niye böyle görelim? Demek şeytan tuzağına düşüyoruz. Esasen şeytan direkt İslam'ı sulandırın demiyor. Ama bu tip değerlerimizi peygamberden başkası masum değil aleyhissalatü vesselam. Herkes hata edebilir. Hata niyeti her insanda vardır. Ama herhalde benim hatam yüzde doksan sekizlerde ise kaza halininki de yüzde birlerde bile değildir. Belki binde birdedir. Evet. Ya da hiçtir. Yani hiç olmasın, hiç hata etmemiş olması da muhtemel. Muhtemel, evet. Ama bu A, hesabı potansiyeli ortadan kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Bu e, hesabı sadece Allah yapar. Kullarının muhasebesini Allah kullarına bırakmamış. Evet. Yani bir komisyon kurun, herkesin iman derecesini ölçün. Buyurmadı ki Allah Teala. Biz bir komisyon kurup insanların imanlarını, amellerinin kabul olup olmadığını ölçemeyiz. Kitabımız Şeriatımız bize bir ölçüler verdi. O ölçülere göre bu iyidir, bu kötüdür deriz. Şahsa uyarlamada gene sıkıntı yaşarız. Efendim yani hocam şimdi şöyle. Yani kendimize de bakabiliriz veya hocalara da bakabiliriz. Yani problemi okumaya çalışıyoruz. Yani diyelim ki yani ben yani Allah Teala'nın beni gördüğünü bile bile ben. Yani onun sınırlarını Hududullah'ı ihlal ediyorum Ya da ahirette Bunun hesabını vereceğimi bile bile ben e, hududullahı yani amel defterime bir hın böyle karar noktalar yazdırıyorum. Bu olur bir şeydir. Bu olur bir şey. Amenna Bunu ama. Olmamasını için yani bende hangi zaaf var ki diyorum bende. Hangi zaaf var ki ben bu tarz ayak kaymaların içine düşüyorum. Yani siz de diyorsunuz ki boşluklar var. <gülüyor> Şimdi o boşlukları şey yapalım ki Hocam bana da söyleyin Ya benim gibi olanlara da söyleyin Ya da kendinize de, de söyleyin söyleyeyim. Yani yani bizde Hangi zaaflar e, Bu tarz ayak kaymalara Yol açıyor ya da Nasıl kendimizi tahkim etmemiz lazım Hocam Zafa falan gerek yok İnsanız evet. Dolayısıyla bu bu evet. Yani insanız ya bu insanız Burada bir gerçeği daha ...söyleyip sonra boşluklara evet. geçelim istiyorum. İkincisi hocam şöyle zannediyoruz... ...bu da yanlış. A şahası 10 kitap okumuştu... ...geçen sene. Bu sene 20 kitap okudu. Biz ilmi arttı yani... ...yüzde yüz ilmi arttı. Bir dahaki sene bir yüzde yüz daha arttı. Öbür sene bir yüzde yüz daha arttı. Sürekli artıyor. Biz şöyle düşünüyoruz. Bu zat 100 e, biliyordu... Şimdi 200 biliyor. Demek ki sevabı, ahlakı, fazileti, cennet cehennem endişesi, Allah rızası düşüncesi %100 arttı diyoruz. Seneye bir yüzde daha arttı, %300 oldu diyoruz. Bu kağıt üzerinde doğrudur. Pratikte doğru değildir. Yani bilgi şeyi getirmiyor. Sürekli böyle olması hayatı tanzim etmez. Bu realite değil. Evet. Realite değil. Ama nedir? Umulan şeydir. İlim evet. böyle. Esasen yani insanın bilgisi arttıkça çok takva, daha Allah korkusuyla yaşar düşüncesi öyle olması istenir ama öyle olmuyor. Neden? Olmayabiliyor. E, olmayabiliyor. İlim çünkü aynı zamanda esbabı tuğyanlandır der eskiler. Yani azdırma sebeplerinden de biridir. Evet. Çünkü bu adam 20 cilt kitap okuduğu zaman bekardı, asıp kesiyordu. Evet. 30 cilt okuduğu zaman evli, 40 cilt okuduğu zaman 3-4 tane çocuğu var. Maayyeshet sıkıntısından dolayı ticaret yapmak zorunda kaldı, göç etmek zorunda kaldı. Yani hayatın içine dalmadan medresedeki günleri var. Hayatın o zaman verdiği ahki hükümlerle. hükümlerle var. Mesela İmam Şafii'den rahmetullahi aleyh, ilmin, takvanın Peygamber hayranlığının Ali seyyidül zirvesi bir isim. Bağdat'taki yıllarında başka bir Muhammed bin İdris eş-Şafii Mısır'a geri döndüğünde başkan yani. toplum bile onu etkilemiş. İlk görüşleri, sonraki görüşleri diye ikiye ayrılıyor mezhebi. Evet. Evet bu %100 farklılık anlamına gelmiyor ama zirve bir insan, imam bir insan. Bağdat'ta İmam Muhammed'in yanında kaldığı zaman Ortaya attığı görüşleri var, kanaatleri var. Mısır'a geri gelip Mısır hayatını gördüğü zaman başka. Çünkü Bağdat Mısır'a göre daha modern o zaman. Evet. Daha o kozmopolit bir yer. Mısır'a geliyor, Mısır'da biraz daha ashab-ı kiram kokusu var diyelim. Yani daha... Ebu Hanife ile İmam Şafii'nin farkları da bu hayat alanındaki Ondan... farkları İmam İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, tam e, bugünkü deyimle metropol bir şehirde yaşıyor. Fetvaları ileriyi görmesi gerekiyor. İmam Şafii, İma, İmam Muhammed'i alalım mesela. İmam e, Malik'i alalım, Rahmetullahi Cemiyan. İmam Malik de hala ashab-ı kiramın e, terliklerinin hatıra olarak saklandığı bir şehirde yaşıyor. Mescid-i Nebi'nin dibinde yaşıyor. Yani Ondan çok bir açılım beklenme. İmam Malik'ten ne bekleniyor? Asabın hatırasını kaybetme bizden. i̇bn Ömer'in hatırasını. Değil değil o O Bunların çerçeveyi. Bunların yaşadığı İslam çerçevesi. Ebu Hanife'den ne bekleniyor rahmetullahi aleyhim? Ondan da bekleniyor. Bu açılmış kozmopolit, metropol bir şehir. Ee, yani İslam nasıl yaşanır? Müslüman olmayanı Müslüman olanından fazla sürekli geliyor. Ebu Hanife oranın fıkıh ihtiyacına cevap verdiği için de, nitekim İmam Şafi de işte Bağdat'ta kaldı. Bağdat'ta kalınca bir görüş mantığı oldu. Çünkü Bağdat şartları onu etkiledi. Mısır'a geldiğinde Mısır'da daha rahat hissetti kendini. Bu görüşlerimden vazgeçtim dedi. Ama o batıldır demedi. Çünkü oran... Dolayısıyla buradan ne çıkarıyoruz biz? Yani insan olarak bu potansiyelimiz ilimden dolayı ...hiçbir zaman sıfırlanmıyor... ...bu hata potansiyelimiz... ...tam aksine... ...biz hatadan... E, ...arınmadığımız gibi... ...daha fazla... E, ...bir tür şöyle kabul ederim. ...yani bisiklet kullandınız mı hiç bilmiyorum... ...şimdi bisiklet... E, ...normal böyle giderken... ...bir çakıl taşından devrilmez herhalde... ...sadece sarsar sizi... ...ama çok hızlı giderken bir bisiklet bir motorda... ...bir çakıl taşıyla devrilebiliyorsunuz... Tabii. ...sürata göre çarptığınız şey sizin için tehlikeli oluyor. Bir alemin mesela sol elle yemek yemesiyle avamdan birisinin sol elle yemek yemesi aynı değil. Belki alemin sol elle yemek yiyip o sünneti yok kabul etmesi onun uçurumu olacak. Avam içinde hiç hissedilmeyecek. Biraz tam da bu işte hocam. Yani, sor, yani üzerinde konuştuğumuz şey bu. Yani hem biliyorsunuz hem de diyelim sol elle yemek yiyorsunuz. Yani. Ve sorulunca da Peygamberin kastı illa öyleyin demek değildi diye kıvırıyorsun. Yani mesela. Yani Allah yani. affetsin de demiyorsun. Demiyorsun. Demiyorsun. Ben nasıl ben der meşru, bunu diyorum meşrulaştırıyor. ben Meşrulaştırıyor. Der o dere geleceğiz işte <gülüyor> evet. hocam. O dere geleceğiz. Yani bunu, bu olayı olmaz bir şeyi kabul etmemek ha, Olabilir lazım. bu. Bir, bir bunu olabilir. kabul ettiyseniz tamam. gelelim. Tamam. Bunu o, kabul ettiyseniz. Hayır zaten olduğu için konuşuyoruz hocam bunlar olduğu için konuşuyoruz yani biraz da şaşırıyoruz e şaşırıyor. yani, ha, yani, çok bekliyoruz biz ya ı gram titizliği bekliyoruz şaşırıyoruz yani şöyle hocam en azından yani hesabı kolay verilmeyecek işlerin içine giriyor mesela yani bunu bildiğini düşündüğümüz bir insan ya diyorsunuz ki ya bu nasıl yapılır ki Mesela Allah'a inanan bir insan bunu nasıl yapar ki? E, ahirete inanan bir insan bunun hesabını e, bilen bir insan bunu nasıl yapar ki? Ben size bir örnek var. vereyim evet. Çok Mesela. yakın bir zamanda Almanya'dan e, Avrupa'nın başka ülkelerinden bir grup ziyaretime geldiler. Çok tatlı bir örnek. Dediler ki biz e, Avrupa ülkelerinde faizsiz e, ev almamız mümkün değil. Ee, yani bu, peşin parayla ev almak diye bir şey yok Avrupa'da zaten zengin de olan almıyor çünkü devlet bunu bankadan al neredeyse 3'te 2 fiyatını alıyorsun evet. böyle bir imkan var öbür türde o kadar parayı bir eve yatırmak mümkün değil hatta zat dedi ki soruyu soran yani ben dedi şu anda 800 euro kira veriyorum 500 euro aylık ödeyerek 20 sene sonra evim oluyor benim çocuklarıma ev bırakıyorum Sir bunu krediyle aldığım için e, niye haram oluyor bana hı hı. dedim. E, ben de dedim ki şeriatımızın faizle ilgili kuralları çok nettir. E, faiz Kur'an'ın açık savaştığı konulardan biridir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin çok zayıf bir hadis Mürsel hatta bir hadis yani zayıfın bir derecesi olan Mürsel bir hadise dayanarak Darül Harp'te e, faiz e, yoktur. Olmayabilir Müslümanla kafir arasında Diyor ee, evet. Dolayısıyla böyle bir şey e, Nereden çıkıyor Sorusu yani tartışma konumuz bu Dedim ki e, Bir defa siz madem Darül Harp niye orada yaşıyorsun, Darül Harp ne demek savaş ülkesi demek Siz savaşıyor musunuz orada yok yatırım yapıyorsunuz Darül Harp'de yatırım olur mu ya Ebu Hanife'yi rahat bırakın bir defa Evet Derken benim yani yanımda Ebu Hanife'nin o rivayetinden size alan açmayın. Bir ekonomik bir savaş yapıyor Ebu hanife. Evet. Diyor ki Darül Harp'ta kafir sıkıştıysa faizle borç ver şuna diyor. Adamın yani kırklağını sık. Evet. Demeye getiriyor. E sen orada yatırım yapıyorsun ve kendi vatanın edinmişsin. Darul Harp'ta yaşamaz ki Müslüman. Bir defa mantık olarak bir çelişki var. Dediler ki izin verir misiniz biz hocamızı arayalım. Hocamız illa e, hı hı. bu konuda caizdir. Alabilirsiniz diyor bize dedi. Onları onların konuştuğu hoca. Camilerindeki hoca tamam, ya da işte tamam. derken benim yanımda telefon ettiler. Ben bir tarafı duyuyorum, öbür tarafı duymuyorum. Ee, bir 10 dakika sürdü telefon görüşmeleri. Sonra işte yüzümüzü kızardı o soruyu soranı sinirlendi. Ee, kapattı telefonu dedi ki hocam hocamız diyor ki orada İstanbul'da oturarak değil diyor fetva vermek. Hmm. Ben burada cemaatimin Kahrını çekiyorum cemaatimi Ayakta tutmam lazım yoksa dağılır cemaat hmm. Orada otururken haram demek kolay <gülüyor> Evet diyor <gülüyor> Şimdi bu cümleye takıldım ben Evet ee, yani, yani Hakikaten o, mi öyleyiz Gibi mi geldi <gülüyor> şimdi, Yok şu bakımdan Yani haramla Bir arada tutuyorsun Neyi senin grubun dağılmasın evet. Ve sana verdikleri aylık Gitmesin mi nedir gayen ona verdiğim cevap yani güzel not tutun dediğim hoca efendiye söyleyeceğimiz cevabı. Fakat sizin sorduğunuz soruya bir yanıt var burada. O da nedir? Neden bu hataya düşüyor? İşte düştüğü şey başka türlü Almanya'da Avrupa'da cemaatimi tutamam ayakta diyor. Bunların ev alıp burada yerleşmesi lazım bu mahallede. İşte o zaman eğer bu cemaat bu cami derneği mesela Avrupa'da şu anda yoğun bir şekilde banka kredisiyle cami yapılıyor. Hmm. Bu çok enteresan bir şey banka yani banka kredisiyle, banka ceva. kredisiyle can. İşte filanca hoca efendiler, filanca grup buna fetva veriyor filan gibi bir sürü herkes kılıfını buluyor. Evet. Ee, fakat e, burada bu boşluklardan bahsediyoruz ya boşluklardan önce e, yani iman zafiyetinden de söz etmek mümkün herhalde. Yani şu cümleyi ben söyleyebilir olmamalıyım. 250 kişiyiz biz burada. Eğer bunlar buradan ev alıp yerleşmezlerse sıkıntıdan dolayı bu mahalleyi terk edecekler. Grubumuz dağılmasın diye bankadan kredi alabilirsiniz. Evet. Bu, bunun afetten başka bile bile cehenneme gitmekten başka bir şey bir isim bulamıyorum ben buna. Bu bir sıkıntı. Şimdi burada eğer biz Müslümanlar olarak alimlerimizi, hoca efendilerimizi, büyüklerimizi siz niye Allah'tan korkmuyorsunuz bu konuda? ...diye ikaz etmiyorsak... ...hani Ömer'in karşısında dul bir kadın çıkıyor... ...bir şeyler söylüyor da... Evet. ...radıyallahu anh... ...biz e, normal e, bir Müslümanın karşısına çıkmaktan... ...bir hoca efendinin karşısına çıkmaktan çekiniyorsak... ...halimizden memnunuz demektir... ...o zaman kimsenin hocaları, aydınları... Ter, ...tenkit etmesi de yakışa kalmaz... ...yani o, o da yanlış bir şey... ...yani arkalarından konuşuyoruz demektir... ...halbuki bizim de arkalarından konuşmayıp... ...yüzlerine söylememiz lazım... ...dedikodusunu değil... Emri bil marufunu yapıyor olmamız lazım. Bu temel yani evet. bunu girdikten sonra boşluklara dönebiliriz. Evet. Yani bu boşluklara gelelim şimdi. Buradaki boşluklarımızın birincisi kainat dinini evet mahalle dinine dönüştürme diye özetleyeceğiz. Evet, evet. Bütün kainatı Allah'a secdir ettirmek için e, gelmiş bir dini sadece İstanbul kadar Mardin kadar, Diyarbakır kadar, Trabzon kadar, anlama hastalığı da diyebiliriz biz buna. Bu bir afet. Bunu bu, biraz açalım hocam. Yani yani diyelim kainat dinini e, İstanbul'a ya da Diyarbakır'a e, sınırlamak Mecazi ne? bir ifade. Nasıl bir yani? sonuç veriyor bu? Şimdi ya. biz e, kainat dini derken içinde Müslüman'ın ve kafirin bulunduğu bir dünya. Evet. ...çölün ve ormanların... ...bulunduğu bir dünya... ...kuraklığın, karın bulunduğu bir dünya... ...cihadın... ...ve ziraatin... ...bulunduğu bir dünya... ...şu anda... E, ...bir almanak diyorlar ya yıllık... Evet. ...2016 yılında... ...mesela... ...dünyada neler olmuş... ...uzay çalışmalarından... ...maden facialarına kadar neler olmuşu... ...derleyip toparladığımızda... ...ne varsa... İslam odur. Onun dinidir. Kur'an öyle bir olaylar dizisini ıslah etmek için gelmiştir. Yani sadece bizi camiye kapatıp camide namaz kılmak için gelmiş bir din değildir. Eğer bir e, hoca efendi, önder, alim, kimi kastediyorsak biz bu yetiştirilirken elif çözünden itibaren yetiştirilirken bir bir göreve hazırlanırken 2. iki o kendisinin çalışma alanlarını belirlerken, üç, o zatın etrafındaki istişare kadrolarını oluştururken, dört, bir murakebe sistemi, denetleme sistemi oluştururken, beş, bu beş alanda, kainat dini namına konuşan Ahmet Mehmet değil de, bu vakfın sorumlusu olarak, Konuşan birisi olduğu zaman Bu Boşlukta duruyor Çünkü Kaldırması gereken kapasite kainattır Bu sadece bir vakıf Kaldırıyor ama kainatta meydan okuyor Evet Yani biz bir e, Pamuk ipliğiyle yani Kapasitesi ile, sınırlı ama Kainat sınırlı bile değil Evet Yani yüz bin tonluk bir bu Ağırlı söylediğiniz bütün, maddeler alt alta diyelim murakabe heyeti falan onlar itibariyle çok sınırlı dar bir gücü var ama kainatı çözeceğini düşünüyor. Kainatla ilgili projelerde var kabul ediliyor. Evet. Şimdi burada İmam Gazali'nin e, siyaset konusunda bir tespiti var diyor ki. E, Ömer bin Hattab diyor Allah'ın gibi bir adam bulması mümkün değil artık insanlığın diyor. Ama kırkımız bir araya gelip bir Ömer oluruz diyor. Hmm. Bir istişare meclisi oluruz, bir şura meclisimiz olur. Her daldan, her uzmanlık alanından insanlar orada bulunur. O şura meclisinin kararına göre iş yapılır. Dolayısıyla gene biz Ömer'lik işler yaparız. Evet. Şimdi burada bir kişiyi eğer... Ömer olmadığı halde Ömerlik bir dünyaya dadandırılıyorsa e, bile bile onu boşluğa atıyoruz biz. Yani yer çekiminin olmadığı bir yerde kürekle inşaat yaptırıyoruz buna biz. Ne küreyi çekiyor yer ne onu çekiyor. Boşlukta kürek sallayıp duruyoruz. Kapasitesiz insanlarla, kapasitesiz önderlerle, kapasitesiz alimlerle yani ümmetin başında kim duruyorsa artık bunu bir Cami imamından, bir vakıf başkanından, bir yazardan, bir çizerden, bizim gibi böyle mikrofonların önünde konuşanlardan herkes için geçerli söyleyebiliriz. Kapasitesi düşük insanlarla bütün insanlığı kuşatan bir din projesini yürütemeyiz. Bu tıpkı uzay çekiminin, yani yer çekiminin olmadığı bir alanda boşlukta yuvarlanıp giden bir insan gibi oluyor. Dolayısıyla talebe yetiştirilirken hatta ve hatta... Yani ümmeti Muhammed'in insanı olarak bir camide cuma namazı kılarken bile ümmet diye bir hedeften, insanlık diye bir hedeften, kainat diye bir düz alandan konuşmak lazım. Konu büyük bir konu ama biz bunu menkıbelere daraltmaya kalkarsak yahut da işte onu anlatamıyorsun cahil anlamıyor, bunu anlatamıyorsun zıt görüştü anlamıyor derken kendimizi de anlamayanlara göre daraltırsak evet. sıkıntımız buradan kaynaklanıyor dolayısıyla mesela bir hoca efendi e, bu kainat düzeyindeki dini Diyarbakır, İstanbul, Trabzon düzeyine indirmenin e, sonuçlarını söylüyorum bir hoca efendi faizle ilgili bir şey konuşuyor veya işte filanca namazların e, şurada kılınıp kılınmayacağı ile ilgili bir konu konuşuyor bunu sadece Gözünün önündeki ölçüleri baz alarak konuşuyor ama internet onun görüşünü dünyanın yedi milyarına yayıyor. Evet. Şimdi burada bir sıkıntı var. Ben internete bir cümle koyuyorum. Bütün yedi milyara açık bu cümle. Değil ama mi? bunu bizim köydeki şartlara göre konuşuyorum. Bu ümmet ya da bir odada konuşuyorsunuz. Arkadaşlar arasında muhabbet ederek konuşuyoruz. O diyelim ki anında çoğaltılıyor. Ee, çoğaltılıyor. Sosyal medyaya konuyor. Nereye konuyorsa artık ben bunu insanlığa mal ediyorum ama insanlık düzeyinde değil bu. Evet. İslamın görüşü olarak sunuyorum. Halbuki İslamın görüşü değil. Mesela misal olsun diye söylüyorum bilindiği içiniz. İmam bir gibinin tarikatı Muhammediyesinde anlattığı bir cümle bu. Zavallı belki varsayım olarak anlatıyor bunu. Ben İslam böyledir diye anlatıyorum. İslam imam bir gibi kadar olamaz. İmam bir gibi gibi milyar yetiştirmiş bir din bu. Yani onların toplamı belki bir İslam edecek. Evet. Yani burada kainat dinini küçük bir şehir düzeyinde düşünmeyi mecazi bir ifade olarak zikrediyoruz. O zaman yani. şöyle bir şey mi hocam yani kapasite değerlendirmesini herkes kendisi yapmalı. İslam adına haddini şey, bilmek. Haddini bilmek. Haddini bilmek. Bir şu İslam'ı cemaate mal et bu İslam'ı ümmet olarak yaşamak ve bu İslam'ı bir heyet olarak biz önünü çekmek yani bir kişinin Trabzon'un bir köyünde nesiller kurtarma projesine girmesi bu, bu kainatı bir şehir olarak kasaba olarak anlamaktır yani Trabzon'un köyü İstanbul'un bir mahallesi kainatı ne kadara? ne kadar yani bu bütün insanlığın ...beklentisini... ...bir köy şartlarına göre... ...anlamak yanlış. Misal... ...yani İslam... E, ...başka bir baz olarak... E, ...çıkayım, e, çıkarım yapmak istiyorum. Şimdi... ...Arap bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama dinimiz Arap değildir. Evet, Arap evet. değildir. Dolayısıyla... Cihan e, şümür. Cihan şümür. Yani... <gülüyor> kainat dinisi kainat dinisi kainat din. eee yani. şimdi evet kainat cihan şumul evrensel, evrensel adına Hı. ne nasıl anlıyorsak şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzı var. Bu yaşam tarzının şeriatımız olan bölümü var. Namaz, yemek, sahal yemek yemek. Ama trit diye de bir çorba yiyor. İşte et suyuyla yapılmış evet. Aleyhissalatu vesselam. O yörene e, buzdolabının olmadığı bir ortamda, her türlü sebzenin yetişmediği bir ortamda, et güneşte kurutuluyor, ondan parmak kadar bir şey, bir kazana atılıyor, kuru ekmeklerde sonra atılıyor. Alsana bir yemek oluyor. Bu yörenin getirdiği bir e, yemek türü, yemek zevk diyelim, damak tadı, ne diyorsak buna biz, kainat dini, ne? biz hayata geçirirken bu yemekle ancak İslam yaşanır dersek zulmederiz İslam'a. Allah'ın haramları bellidir. Alkolünden işte necis hayvanlara kadar. Onları çıkardıktan sonra kimin ne yediğine bakmak yasak. Neden? Çünkü kainatlık düzeyini daraltıyorsun sen. Yani Allah'ın helal kıldığını haram kılamazsın. Mesela çok daha orijinal bir örneği Hurma bizim gözümüzde değerlidir. Niye değerlidir? Yahu hurma dediğin şeyi Peygamber Efendimiz sevmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani keşke insan başka bir şey yemesek. İşte sanki oralarda yetişiyor sadece gibi. Gibi. Evet. gibi. Ee, yani o veya bu sebeple hurma bizim bitkimiz ama belli bir yaştan sonra glikoz sorunu olan, şeker sorunu olan bir nesiliz biz şimdi. Hurmayı sevmemiz, hürmet etmemiz hurmadan Farklı bir lezzet almamız Ramazan-ı Şerif'te onu e, iftar soframızda görmemiz Hurmayı kutsal Yapmamızın gerekçesi olamaz Çünkü hurmayı Kutsallaştırdığın zaman Hurma bulamayanlar İslam'ın bir seviyesine Gelememiş alt kadro kalırlar Evet İslam'ın kutsalı namazdır evet. Cihattır Ve diğer ibadetleridir Hurmayı bulanlar için de Hurmada peygamber hatırası vardır. Aleyhisselatu vesselam. Mesela orucun şartlarından biri değildir hurma. Bunu orucun şartlarından yaptığın zaman... Hurma fiyatlarını herhalde 2000 dolara çıkarırsın. Evet. E yetişmez. Dünyada hurma yetiştiremezsin Ramazan'da o zaman. Bu sebeple... Biz oturup... E, kainat dinini... Bir hurma konusunda da düşünmek zorundayız. Evet... Peygamber Efendimiz'in hatırasını ölünceye kadar koruyacağız. Bulursak hurma ile iftihar edeceğiz. Ben hurma ağacı bile göreceğim. Mesela İstanbul'da benzeri hurma, benzeri ağaçlar var. Evet. Akdeniz bitki türlerinden. Onlar bile bana zevk veriyor. Yani Efendimizin hurması böyle miydi acaba Abdullah İbni Mesut'un tırmandığı? Yani oralardaki her şeyi seviyoruz. Ayrı. Ayrı bir konu. Ama İslam şehrinde hurma ağacı olur. Diye bir kural koyamayız. Koyamayız. Kainat dinin evrensel bir dini Daraltmış oluruz çöl şartlarında daraltmış oluruz ama İslam şehrinde ezan sesi yükselir deriz minare olur deriz Peki bu yerelleştirme diye nitelleyebileceğimiz evet. bir şey yaygın mı hocam İslam dünyasında? Üstadım yaygın mı kelimesine bile yer bulamıyorum ben yaygından başka bir kelime biliyor musunuz? Evet Musallat olmuş gibi. yani kendi grubundan başka bir buçuk milyarlık İslam aleminde 30 kişi kaldık diyen birisini ne yorumlayacaksınız? Evet buna ne yorum yapacaksınız? Yani kainatı bırak İslam dünyasında bile Onu da bırak. kendi alanını daralt daralt daralt 30 kişilik yani bir gruba indir. 30 kişilik bir grubuz konuşma yapıyorum ben diyorum ki arkadaşlar 30 kişi kaldınız dünyada dikkat edin diyorum. Nerede bir buçuk milyar ya? Evet. Bir. Yani içimize bir buçuk milyarı bile sığdıramıyoruz. Yani evrensellikten şehirler olmasın dedik şehir de kalmadı. Evet. Bir köy kadar azalabiliyor. Kafa yapısı itibariyle. Evet, evet. Aynı şekilde mesela bir Müslüman alim talebe yetiştiriyor. Ders veriyor. 40 sene nesil yetiştiriyorum. Altın, gümüş, bakır bir nesiller yetiştiriyorum diyor. Cihat maddesi yok o nesilde. Cihat İslam'ın evrensellik boyutu. İnsanlara İslam'ı ulaştırma boyutu yok. Ruh derbiyesini, zikri yok kabul etmiş öbürü. Öbürü muamelat önemli değil. Piyasada ticaretinizi yapın. Kimseyi döverek parasını almayın demiş faizle teyet geçmiş, filan zulme teyet geçmiş. Yani İslam bir bütün kainata yetecek bir projenin ürünü. Buğdayı var, arpası var, mısırı var, tağılın her çeşidi var. Biz bundan sadece mısırı alıyoruz mesela. Gerisini yok kabul edebiliyoruz. Buğdayısız bir gıda istemeye kalkıyoruz. Halbuki buğdaysız hayatı olmuyor, buğdayla da olmuyor. Yani kainat ki evren dini derken, bütün insanların Maddi manevi ihtiyaçlarına cevap veriyor. Mesela bir genç sabah namazına kalkmıyor. Çünkü saat 3'e kadar gece çok önemli toplantılar yapmış. Dünyayı düzeltme toplantıları yapmış. Kendi dünyasını yıkmış. Evet. Bu dengesizlik var mı diyorsunuz? Var. Yani bir hoca talebe yetiştiriyor. İşte İmam Hatip talebesine... Ee, o okulun da puanı yüksek görünsün diye çok yüksek puan alın filan üniversiteye girin haydi yeter dünya diyor hayır ya okul nedir üniversite nedir bunlar birer basamak bu basamaklarla bütün dünyaya ruhunuzu açacaksınız demesi gerekirken yani diploma ile daraltmak da bu bahsettiğimiz bir hastalık sadece zekat verip verdiğin zekattan sonra istediğin zulmü yapabilirsin diye düşünmek de bir daraltma hastalığı Hocam şuna da bakmak lazım mı acaba? Yani neden düşer insan böyle bir e, İslam'ın alanını daraltma, yerelleştirme, kendi muhitiyle sınırlı görme, ufku e, daraltma şeylerine? Bunun en, en e, büyük sorunu, en büyük sebebi, pratik sebebi kendini yetkili görmektir. Yani nasıl yetkili görme? E bütün bu bahsettiğimiz şeylerin hepsini yapamıyorum Ne yapabiliyorum ben Sadece e, talebelerime e, Cihat propagandası yapabiliyorum e, Ruh terbiyelerini ihmal ediyorum Zikir yapmalarını hiç önermiyorum Ben de yapmıyorum zaten Ben bu kadar yaptım Uygundur diye Kendini İslam adına Etkili ve yetkili görme hastalığı Diyebiliriz biz buna Yani bir murakabe söz konusu değil bir denetim söz konusu olmuyor e, Tenkide açık değil Hem Kur'an öğretiyor Oradaki emri bil maruf Ne yani mükerre ayetlerini okuyor Onların tefsirini yapıyor Yeri geldiğinde Ama ona emri bil maruf yapılmasına izin vermiyor Mesela bir hoca efendi 10 senedir Bu şehirde e, insanlara din öğretiyor Yetiştirdiği talebelerden ve çevresinden Beş kişi on kişi çağırıp arkadaşlar bu on senemi Allah rızası için değerlendirir misiniz lütfen diye. Eline de kalemi alıp not tutuyor. <gülüyor> yani ne kadar eli öpülecek bir zat bu. Bunu gerçekten değil. Sanki Böyle hayal gibi. <gülüyor> rol için bile yapsa. Evet. Ben buna bir örnek vereyim isterseniz. Uzun evet. yıllar e, Kur'an kurslarıyla muhatap oldum. Türkiye'de Kur'an kursları... E, çok azı yüzde yüz Diyanet Şeri Başkanlığı'nın etkisindedir. Şimdi tamamına yakını da Diyanet'in tabelasının altındadır. Evet. Diyanet e, başka gruplar tarafından yönetilir, yani yürütülür. Diyanet e, bu işin altından kalkamıyor. Evet. De, benim kanaatim o ki, asıl söyleyeceğim bu değil de bunu, benim kanaatim Türk halkı eğitim konusunda Diyanet'i yetkili görmek istemiyor. Evet. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı Kur'an kursu açsa çok daha randıman alınır bundan. Allah evet. Diyaneti cenaze <gülüyor> sala verme, camide namaz kıldırmakla sınırlı görüyor. Hafızlık da olsa Sanki bu ki biraz son zamanlarda arttı gibi. Yani <gülüyor> hani öldür hakkını yeme gibi bir şey geçti içimden hocam. Artsaydı Kur'an kurslarına da eee ortaokul imtihanlarıyla aynı puanlamayla talip alınırdı. Evet. Kur'an kurslarına liselere gitmeyen talebeler, meslek liselerine gidecek talebeler hala. Yani lise imtihanlarına hala Kur'an kursları alınmadı. O alınsın o zaman ben bu dediğinize inanırım ama evet. inşallah o sürece doğru gidiyoruz. Şimdi e, şu örneği vereceğim. Yani hepimizin bildiği bir gerçek. Kur'an kursları diyanetin tabelası altında ama hür yaşıyorlar. Şimdi diyanet e, iki senede bir, üç senede bir ne zamansa müfettiş gönderir. Evet. Bu müfettiş umumiyette İlahiyat Fakültesi mezunu bir hoca efendidir. Diyanette görevlidir. Ee, ya bir şikayet üzerine gelir gelmesi de rutin denetlemeleri var diyanetim. Şimdi bir hoca efendi beş senedir bu Kur'an kursunda hafız yetiştiriyor. Müslümanların çocuklarına Kur'an eğitimi veriyor. Mübarek bir iş yapıyor. Şimdi e, diyanetin e, müfettişleri, murakipları geldiğinde... Çok rahatsız olurlar bundan. Ne denetliyorsun kardeşim? Sen hafız değilsin. Ne denetliyorsun beni diye düşünürler. Neden? Çünkü denetlenmek, yaptığın işte yanlış olabilme ihtimaline dair bir zihin yapısı yok ortada. Niye denetliyorsun ki ben sabahtan akşam kadar bu çocuklarla uğraşıyorum. Sen neyini mi denetliyorsun? Mesela umumiyetle işte, şu masalar çok cama ters duruyor. çocukların gözüne güneş çarpıyor. Bunu düzeltin evet. dese müfettiş bunu not defterine yazsa bunlar rahatsız oluyorlar. Halbuki Allah razı olsun ya. Bu iş körlüğünden dolayı bizim dikkatimizi çekmemiş. İyi ki uyardınız demesi gerekirken. Ee, bir daha gelir teftiş yine bunu düzeltilmediğini görür. Üç sene sonra bir daha gelir. Dışarıdan müdahale kabul edilir bu. Evet. Aynı şeyi Bir nimet olarak Görmesi gerekiyor halbuki oradakinin Ya yani da Bir eleştiriyi Mesela bir yani Şu şöyle olsa daha iyi olur Tavsiyeyi nimet gibi görmesi Nimet görüp teşekkür etmesi gerekiyor evet. Neticede Kadıya mülk değil burası yani sen çocuk okutuyorsun dışarıdan görünen gibi görmekte mümkün olmayabilir hakikaten. Doğru evet. Yani dışarıdan çünkü her sabah sen geliyorsun on senedir akşam gidiyorsun. Sistem körlüğü diyorlar. Bir, bir noktadan sonra biliyorsun, dışarıdan gelene teşekkür edilmesi Belki gerekiyor. Belki bütün sistemi de hocam sadece orayı değil. Diyelim ki yani, yani Kur'an kursu sistemini, hafızlık sistemini bunun biraz önce söylediniz ya yani kainat dini kainata insan yetiştirme değil mi hocam? Evet, yani evet. o manada bir Müslüman yetiştirme diye bir gündem alsak işte orada imam hatipler nasıl bir rol ifa ediyor? Medreseler, Kur'an kursları nasıl bir rol ifa ediyor? Oraların hocaları o kainat dinini, o mefhumu, o muhtevayı gençlere taşımada ne kadar kapasite sahibi? Ya bunların hepsi sorulabilir yani Burada ben bir örnek daha Mesela düşünüyorum ee, Şimdi bizim Osmanlı dedelerimiz Allah mağfiretiyle muamilede Bulunsun hepsine Belli bir İslam medeniyeti yaşadılar Oturttular ee, Bize bıraktı gittiler Ama son yüz senesinde Sıkıntı var bunun Tabii. Bu sıkıntı siyasette var ...Abdülhamid'in yaşadığı hayata bakıyoruz... ...Rahmetullahi Aleyh... ...yani zindanda kalsa o kadar sıkıntı çekmezdi herhalde... ...devletin başında devletin ama... Başında ...ama altında ezilmiş hep devletin... Evet. Ee, ...bakıyoruz... ...mesela tasavvufunda var... ...o Balkanlara... ...İslam götüren tasavvuf erbabı değil... ...o son 100 senenin tasavvuf erbabı... Ee, ...bakıyoruz... E, ...ekonomisinde sanatın, var... Ekonomi, e, yani, ...askeriyesinde var deyim yerindeyse güneşin batım dönemi gibi olmuş. Evet, Tam isimli. ne ışık veriyor güneş ne de karanlık öyle bir enteresan dönem yaşanmış. Şimdi biz o dönemi son yüz senesini bir ibret ve daha iyisini yapma dönemi olarak görmek zorundayız. Bizim için bir ibret bu. Hazır bir medeniyet elimizden niye gitti diye evet, tefekkür etmemiz evet, lazım. Evet. Hazır bir medeniyet ya. çal kapatmış bir medeniyeti ...senin çağın kapanır olarak teslim ediyorsun sen... Evet. Yani, ...yani ağlanacak bir durum... ...şimdi... E, ashab kiram nesil olarak önümüzde... ...Osmanlı ecdadımızda nesil olarak önümüzde... ...bir baş bir sondan evet. örnek vereyim... ...şimdi ben talebe yetiştireceğim... ...bu yetiştirdiğim talebe de... ...ders kitabı, ders müfredatı... Hatta ders kitabının basılı şekli bile Abdülhamit döneminde basılı olacak. İşte evet. emsili kitabı Abdülhamit döneminden gelecek. E bunu bilgisayarda dizelim şimdi. Olmaz. Ecdadımız bununla yetişti. ecza ecdadın yetişmiş olsaydı onunla elinden hilafet gitmezdi. Evet. Demek ki o sistem tıkanmış. Kur'an değil ki bu. Kitabı dipnot şeklinde değil de haşiye yan not şeklinde yazmış yani. bu asırda dipnot olarak al bunun ne var aynı kitabı okut gene bu kutsama bir önceki nesli kutsama hastalığı da boşluğun kainat dinini zaman olarak evrensel bir dini son yüz senesiyle alma hastalığı bu halbuki Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah ondan razı olsun ee, Saad bin Ebi Vakkas ...İran'ı fethedince... ...özet olarak söyleyeyim ben, ...cümle tam öyle değil... ...onlar eski bir medeniyet... ...devlet sistemi olarak ne varsa onlarda al bir örnek... ...bize getir diyor... ...yani o da işte Çünkü nüfus... ...devleti inşa ediyor... ...devlet inşa, inşa ediyor... ...nüfus kütüğü örnekleri getirmiş Medine'ye... Hmm, evet. ...maaşlar nasıl veriliyor filan diye... ...kayıt sistemi... Belki evet. ...vatandaş sistemi... Evet. ...Ömer radıyallahu anh... De, ...hemen bu sistemi oturtmuş... Hemen e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından başlayarak vatandaşlık kütüğü oturtmuş Keşke elimizde ulaşsaydı o evraklar şimdi Yani bir mecusi devletinden bile alabileceği bir şey var Müslümanın Tekme vurup da çöpe atmış Saad bin Ebi Radıyallahu anh. Şimdi burada bizim e, bir noktaya tıkanıp kalmamız Mesela işte Kur'an eğitiminde filan nokta ya Önemli olan e, bizim sistemimiz midir? Allah'ın kitabı Kur'an'ı ezberleyip amel edip Kur'an nesli yetiştirmek midir? Önemli olan bizim zikrullah yapmamız mıdır? Yani tesbihat yapan bir Müslüman olmamız mıdır? Yoksa illa oturup postta oturacağız. Mesela postta değil de halıda otursam ne olur ya? İlla yani keçi derisinin üstünde mi namaz kılacağım ben? İyi tasavvuf erbabı bir e, molla olmak için. Yani mesela çok basit bir örnek daha hala takıntımızdan Nerede boşlukta kalınıyor? Mesela yerde rahlede oturulsun deniyor. Masada olursa ne olur? E masa haram mı? Bir yasak mı masa? E, menüsküsü olan bir insan nasıl yerde oturacak? Eskiler nasıl oturuyordu? Yani ne biliyorsun onlar hep rahlede oturuyordu. Evet. Yani belki de koltukta oturuyorlardı. Yani burada çok uç ayrıntıları asılmış gibi değerlendirmek de bir hastalık çeşidi çok büyük bir kainat projesini, evrensel bir projeyi çok küçük bir kasaba, köy projesi haline getirmek oluyor. Kafa olarak böyle oluyor, pratik olarak böyle oluyor. Bu umumiyetle e, meşrep mantığıyla yetiştirilen alimlerden kaynaklanıyor. Meşrep mantıklı. Bizden ve değil. Bizden ve değil. Çok e, üzücü bir ee, nokta hocam çok yakın bir zamanda e, Suriye'li bir hoca efendiyle karşılaştım. E, Suriye'deki durumu sikretmeye gerek yok herhalde yani. Ki, Vahim evet. bir durum. Yani kaç devlet birkaç yüz Müslümanla bombalıyor şey, orada. Evet. Ee, yani Necip şeyin e, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'yi tarif eden kimi Hindu, kimi Yahudi, ya, yam. Evet. kimi Mecusi, kimi Memne gibi Toplantıda görüştük. Yaşlı da bir hoca efendi yanıma e, yaraştı. Ben de on ziyaret kucaklaştık. Sen dedi Nuraddin hocasın değil mi dedi? Evet dedim. Ya dedi bizim orada dedi filanca grup çok arttı dedi. Başka bir hmm. bir tarafta Cihad dedin öbür grubu söylüyor. E, bize destek versen dedi. Senin e, internetinde dedi bizim benim konuşmalarımı yayınla onlar artmasın dedi. Evet. Ya adam böyle birden yani <gülüyor> e, trafikte giderken yol biter ya çıkmaz evet. sokağa girdiğini en son anlarsın. Bir garip oldum Allah'ım dedim. Bu ne garip iş ya. Sen bir defa başkasının yani, artmasını istemeyen. Ya bana demiyor ki bir cümlede söylesen düşmanımız orada kahrolsun müminler. Yani düşman her ikisini de berbat ediyor. O o ekolden kendi ekolünden olmayan öbür ekole karşı benden destek istiyor. Kafire karşı istemiyor. Evet. Ben de o zaman dedim ki demek ki e, yani Allah'ın lütfeti bu zalim gitse beş senede siz kendi içinizde savaşacaksınız o zaman. E, maalesef Afganistan'da öyle şeyler oldu. Hocam. Hadi Afganistan hocam ilmin çok zayıf olduğu bir yerde Suriye alim kaynıyor. Evet. Şimdi alimden bir sürü örnek veriyoruz evet, hocam evet. Bu alim boşlukta hocam İlmi çok varmış Hanefi fıkıh kitaplarını yazmış şerretmiş Emin olun benim için çok önemli evet. değil artık Hocam yani Zamanımız azalıyor Şimdi birçok İslami çalışmalar var İlim halkaları Kur'an halkaları Ya da ne bileyim hareket diye niteleyebileceğimiz Bir takım şeyler var yani o kainat dini olarak İslam'ı almak ve ona göre bir donanım kazanmak. Herkes kendi konumunu öyle bir şeyin tuğlası gibi görmesi. Yani nasıl sağlanabilir? Ben, bir, evet. ben cami değilim. Evet. Camide bir halı parçasıyım. Evet. Camide bir tuğlayım. Camide bir pencereyim. Cami ben değilim. ...şeriatımıza hizmet ediyoruz... ...dinimizi yüceltmek istiyoruz... ...ümmetimizi büyütmek istiyoruz... ...ben 10 senedir çalışıyorum... ...10 senedir 200 genç vardı etrafımda... Ee, ...şimdi 800 genç oldu... ...bu beni sevindirmemeli... ...bulunduğum yerde sabah namazını 40 kişi kılıyordu... ...80 kişi kılıyor şimdi... ...olduğu zaman sevinmeliyim... ...cami büyüdüğü zaman sevinmeliyim... ...meyhaneler azaldığı zaman sevinmeliyim... ...küfür bize... Saldırı yapacak bir alan bulamıyor ona sevinmeliyim. Boşanmalar tükendiği zaman sevinmeliyim. İffetli ahlaklı ailelerden doğmuş çocuklar arttığı zaman sevinmeliyim. İnsanlar Ramazan'da okuduğu gibi Ramazan'ın dışında da Kur'an okuyorlar buna sevinmeliyim. Yani sevindiğim değerler büyüme limiti olarak kabul ettiğim şeyler ümmetimin değerleri olmalı. Ümmetim böylece büyümeli. Ben büyüdükçe ümmetim büyüyorsa ben ümmet kafalı çalışıyorum demektir. Ben büyüyorum, güçleniyorum. Vakfım büyüyor, arabalarım arttı, tiyaretimiz var, televizyonumuz oldu, her şeyimiz var. Hamd ediyoruz ama İslam hala o İslam. Şöyle bir şey olsa hocam mesela bizim programımızı dinleyen bir böyle İslami hizmet grubu. Ya biz hakikaten kendimiz bir o İslam kainat dini, ben onun içinde caminin bir halısı mıyım? O noktada bir öz yapmaya yönelse, kendisine mesela ne tür sorular sormalı diye şey yapayım? Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir hafta içinde fırsat bulup gitsem 20'ye yakın vilayete çağrılıyorum. Her hafta istisnasız. Kimi vilayetten mesela e, hasretimi de ifade edin Batman'da 150 davetiyem var hocam. Batmanlılara ait. Gidin artık hocam Batman. Hocam, gideceğim. <gülüyor> gideceğim de Ben de doğudan, güneydoğudan gelirse bir davet onu e, aksatmamaya çalışıyorum hocam. Tamam beraber gidelim hocam. Gidelim hocam. Şimdi e, çok davet ediyor kardeşlerimiz. Ben kimseye yok demiyorum ama bir sıraya koyuyorum. Evet. Sıraya koyuyorum. Şimdi nereye çağırıyorsun beni? Diyorum. Biz işte 200 gençiz diyor. Çok güzel. 200 genç için gidilir. Biz filanca dernek ve vakıfız. 300 tane hanım seni dinleyecek diyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar. Onun için geleyim ama siz gerçekten İslam'a bir hizmet etmek istiyorsunuz. Çok iddianız varsa beni 2-3 tane de hoca efendiyi çağırın. 3-5 hoca. Şu sizin yönetici kattırınız kimse bizi onlar için çağırın. Hmm, evet. beni mesela Batman'a çağır oradaki kardeşlerimize selam olsun ee, beni çağırın deyin ki hocam sen bir saat halka konuşacaktın bir salon parası falan vermeyelim sen gel bize olta tutmayı öğret çünkü neden diyelim 40 senedir ben bağırıp çağırıyorum bir mikrofonların önünde bir ufak birikimin var ki sen beni çağırıyorsun Tabii. Yani çağırıyor. inanıyorsun yani bir birikimin var ama hocam böyle 100 yere teklif ettiysem ikisi üçü kabul ediyor o gün de işleri çıkıyor gene. O 2'si evet, evet. Yani bu gösteriyor ki bildiğimizi zannettiğimiz şeyleri yeterli buluyoruz. Evet. Halbuki madem sen işte filan uzak şehirdesin. Benim İstanbul birikimimi mesela doğulu kardeşlerimiz hep şunu sitem ediyorlar. İstanbul'dan başka bir şehir yok zaten sizin için. Hep İstanbul istiyorsunuz diyorlar. Doğru İstanbul peygamber aleyhisselamın övgüsünü görmüş bir şehir. Hakikaten hayrı ve şerri bol bir yer. Ama sen İstanbul'un o birikimini almıyorsun bak. Beni götürüyorsun salonda konuştuk duruyorsun. Salondan sonra bari oturalım arkadaşlar. Tamam oturacağız hocam diyorlar yemeğe çağırıyorlar ama. Evet. Hocam yani bu sohbet uzar ama süre doldu. Malum e, saate bakıyorum ben. İşimiz vaktimizden evet, çok. Evet inşallah konuşmaya devam ederiz. O zaman ederiz son bunu. bir cümle söyleyeyim hocam. Ha, lütfen hocam. E, bu son 5-6 senedir dikkatimi çekiyor. Buna rağmen bilhassa e, genç nesillerde, genç iş yapan kardeşlerimizde bu arayış var hocam bunu da inkar etmemek Büyük, lazım. E, Elhamdülillah. Mit orada o zaman var, hocam. Var. İnşallah. Yani genç kadını şöyle otuzlu evet. yaşları yaşayan kardeş hele bayanlarda bu arayış çok yüksek. Evet. Bu arayışta da rahmet görüyorum İnşallah. İnşallah hocam. Değerli dinleyiciler, e, İslam'dan hayata ölçülerde muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren programımız